İyi akşamlar. Ne varmıyor Karagöz'üm? Ne olsun. Sürünüp gidiyoruz. Niye sürünüyorsun Karagöz'üm? Şükür sağlıklısın. Elin ayağın tutuyor. Başını sokacak bir evim var. Çocukların var. Aman Hacı i̇va, sana da bir kelime söylemeyi vereyim. Değişiklik olsun diye bu sefer de sürünüyoruz dedik. Lafın dibini deldin. Ooo gerildim ha. Aman Karagöz'üm bir laf öylesine söylenir mi? Hadi söylendi. Onun arkasından da bir şey gizlenmez mi? Yok efendim benim laflarım gayet yüzsüzdür. Utanmaları, sıkılmaları da yoktur. Ulu orta atarlar kendilerini meydana. Ben demek istiyorum ki insan hep moralini düzgün tutmalı. Hayata olumlu bakmalı. Yani polyanacılık oynamalı. Ha, oldu acıbat. Bu yaşta bir de utanmadan oyun oynayalım da el alemin ağzına sakız olalım. Canım öyle oyun demek istemedim. ...bardağın boş kısmını değil de dolu kısmını görelim diyorum. He, ah, acıvat. Ben de oldum olası bu lafı anlamam zaten. Boş kısmına bakmasak suyun bitip bitmediğini nasıl anlayacağız? Aman Karakocum, hiç de komik değil. Ee, gülesin diye söylemedim zaten acıvat. Laf gıcık olduğum için söyledim. Benim bir arkadaş bu dolu bardakla kırdıсына her şeyi sırıta tasını da verem oldu. Ne derdi olursa içine attı. İyiyim, iyisin. İyi ayağına gitti adam. İlahi Karakocum. Ben sana içine mi at diyorum? Sadece karamsarlığa kapılma diyorum. Ya o arkadaşın evi yandı da çadırda kaldı. Olsun millet çadırda yaşamak için tatil bekliyor diye kendini avuttu. Canım. Yani sonra işini kaybetti. Olsun yeni arkadaşlar edinirim diye avundu. İlahi. Ya kaynanası her Allah'ın günü söylenip durdu. Sen olmasan karımın tatlı dilini fark edemezdim deyip bir gün olsun şikayet etmedi. Yani... Başı çatladığında en azından bir kafam var deyip sırıtıp durdu. Karagöz'üm. Ee, evine haciz geldi kapıma gelenleri eli boş çevirmedim diyerek sevindi. Ama şimdi. Sonra arabası çalındı olsun yaya gider gelirim de spor yapmış olurum diye gülücükler saçtı etrafa. Yani Karaköçüm yine olaylara tersinden bakmayı becerdin ya tebrik ederim seni. Ben de seni. Yok boşuna uğraşma beni oyun oynamaya ikna edemezsin. Beni yanlış anlıyorsun. Sana bunu anlatmaya herhalde nefesim yetmez. Sadece bugün şunu okudum ki... ...hayata olumlu bakmak biraz da genlerle alakalıymış. Demek bu özellik sende yok. Mevcut değil yani. Bende dobralık mevcut Hacı Neyse o sana da tavsiye ederim. Tamam karakterim, tamam. Anladım ben seni. Neyse bak gelmişiz şimdi programın sonuna. Hadi veda edelim. Edelim bakalım. Efendim bugünlük muhabbetimiz son bulan.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 Bari söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayız stüdyodayız. <gülüyor> <gülüyor>